nasıl geçirir? Necip Fazıl'a Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi? diye sormuşlar. Evet geçirir demiş. Bunun üzerine deveyi mi küçültür yoksa iğneyi mi büyültür? demişler. Necip Fazıl ilahi kudretin sonsuzluğunu ifade babında şu cevabı vermiş. Ne deveyi küçültür ne iğneyi büyütür. Gökteki yıldızları senin göz ve beynine sığdırdığı gibi vızır vızır geçirir. Evet. Pahalı Servet Diyojen'e Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden fakirsiniz diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan. Evet. Kur'an'ı en iyi bilen. Bir adam mutarif bin Abdullah'a bize sadece Kur'an'dan bahsedin. Hadis anlatıp durmayın demişti. Mutarif adama şu cevabı verdi. Biz hadisleri Kur'an'ın yerine anlatmıyoruz. Bir akiz hadisleri Anlatmaktaki gayemiz Kur'an'ı en iyi bilenin yani Hazreti Peygamber'in haber verdiklerini size nakletmektir.